Hadim Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Ve şerrel umuri muhdesatuhu Ve kullu muhdesatin bid'atın Ve kullu bid'atin dalâle Ba'de a'udhu billahi min ash-shaytan ar-racim Bismillahirrahmanirrahim Ve ma kalaqtu l-cinne vel insa illa li Sûret el-Zâriye 26. ayet Cinleri ve insanları bana ibadet etmekten başka bir şey için yaratmadı evet innelhamdülillah nehmaduhu ve nesta'inuhu ve nestağfiruhu ve na'udhu billahi min şururi enfusina ve min seyyahati amalina men yehdihillahu felamudillelah ve men yudril felahadiyelah ve ashadu an la ilaha illallah vahdahu la sharika lah ve şahide en Muhammed'e abdühu ve resulü <gülüyor> en ma ba salli ve barik ala Muhammed ve ala ali Muhammed kama sallaita ve barakta ala Ibrahim ve ala ali İbrahim innaka hamidun majid Arkadaşlar inşallah bugün bugün den hayırlı bir derse başlıyoruz Şeyhül İslam müceddid değerli imam büyük ilim adamı Muhammed bin Abdil Vahhab bin Süleyman et Temimi el Necdi et Selefi el Hambeli rahmetullah aleyhine Kitabı Tevhid isimli eserini okuyacağız beraberce. Tabii bu eser hazırlandı Türkçe olarak. İnşallah yakında da basılacak biz basılmadan önce bunu beraber okuyup bilgimiz nispetinde şerh etmeye çalışacağız ben size bunun fotokopilerini de inşallah hazırlayıp vereceğim şu anda hazırlanmadı fotokopileri ama hazırlayıp vereceğim inşallah kitabı tevhid arkadaşlar birçok alimin övgüsüne mazhar olmuş, oldukça değerli bir akide metnidir. İslam akidesinden Allah subhanehu ve teala'nın tevhidini içeren bilgileri ihtiva ediyor. Akidenin bu kitap başından sonuna kadar bir takım ayetlere ve hadislere istinad ettiği için tevhid kitaplarının en değerlilerindendir arkadaşlar. Tevhidden bahseden tevhid üzere yazılmış kitapların en değerlilerindendir. Çünkü başından sonuna kadar ayetlere hadislere ve din imamlarına selefi salihine dayanan sözleri içerir. O sözlere dayanır yani. Bu yüzden çok değerli bir kitap. Alimler şimdiye kadar çok değer vermişler bu kitaba. Bir kişi ilim yolculuğuna başladıktan sonra, Yüce Allah Azze ve Celle'nin kitabını ezberledikten sonra en başta ezberlediği kitapların başında gelmiş bu kitap. Kitabı ı Tevhid. İşte kardeşimizin elinde bir tane var görüyorsunuz oldukça küçük bir kitaptır onun için ezberlenmesi basit fakat tevhidle ilgili birçok meseleye işaret ediyor arkadaşlar kitab-ı tevhid hususen tevhidin biliyorsunuz tevhid üç kısmı ayrılıyor uluhiyye tevhidi, rububiyye tevhidi, esma ve sıfat tevhidi veya bazı ulema rububiyyet tevhidi ile esma ve sıfat tevhidini bir arada zikrediyorlar. Ona ilmi ve haberi tevhid diyorlar. Uluhiyyet tevhidine de ameli tevhid diyorlar. Bu Kitabı tevhid isimli eser Resullerin de davetinin merkezi olan Resullerin ve Nebilerin kendisi için gönderildiği şey olan ibadet ve uluhiyet tevhidini içerir. Özellikle bu konuda kaleme alınmıştır. Yani. Kitab-ı tevhidin özelliği budur. İbadet ve uluhiyet tevhidini içerir. Yani ibadetlerle Allah Azze ve Celle'nin birlenmesi hakkında amellerle Yüce Allah'ın tevhid edilmesi hakkındadır bu kitap. İnşallah Rabbimiz Celle Celaluhu bu kitabı istifadeli bir şekilde okumayı bize nasip eder. Şeyhül İslam Rahmetullahi Aleyh kitabına Zariyat Suresinin 56. ayetiyle başlıyor. Yüce Allah azze ve celle ayette buyuruyor: "Ve ma halaqtu'l cinne ve'l insa illa liya'budun." "Ve ma halaqtu yaratmadım. Va adetmedim. El cinne ve'l insa. İnsanları da cinleri de yaratmadım. İlla li. Ancak li. Şunun için. Yani Allah Azze ve Celle ilkin onları yarattığını nefret ediyor. Diyor ki yaratmadım. Yaratmış değilim. Peki bu söz vakaya zıt değil mi? Evet. Zıttır. Çünkü Allah Subhanahu ve Teala yarattı. Fakat hasır olması için yani vurgu olması için vurgu olması için Yüce Allah Azze ve Celle hasır usluğunu kullanıyor. etmek hasretmek için. İlla li. Ancak şunun için yarattım. Ve ma halaktul cinne vel insa. illa li. Ancak şunun için yarattım. Ya'budun. budun. Ancak ibadet etsinler için yarattım. Ve ma halaktul cinne vel ya budun. Yani düzgün Türkçe ile bunun çevirisi Cinleri ve insanları bana ibadet etmekten başka bir maksat için yaratmadım. Cinleri ve insanları bana ibadet etmekten başka bir maksat için yaratmadım. Dünyaya geldik, yaratıldık, var edildik. Nereden geliyoruz, nereye gidiyoruz, ne için yaratıldık? Öyle değil mi? Yüce Allah Azze ve Celle bize yaratıcımız olarak yaratılışımızdaki hedefi, yaratılışımızdaki maksadı, amacı, gayeyi açıklıyor. Ne buyuruyor arkadaşlar? Cinleri de insanları da bana ibadetten başka bir şey için yaratmadım. Yaratılışımızın, var edilişimizin yegane maksadı bu arkadaşlar. Yüce Allah Azze ve Celle bizi başka bir şey için yaratmış değil. Sadece ibadet için yaratmış. Başka bir şey için değil. Bu ayetin yani içerdiği hakikate işaret eden şeylerden bir tanesi arkadaşlar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin miraca çıktığında Allah subhanahu ve teala ona elli vakit namaz emretmesi. Şimdi bunu bir tahlil edelim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Yüce Allah'ın katına çıktı miraca. Allah subhanahu ve teala ona namazı kaç vakit emretti? Elli vakit. Dikkat edin. 50 rekat değil. Bakın. 50 vakit. 50 vakit namaz ne demek? Her yaklaşık olarak yarım saatten daha az bir sürede namaz vakti gelmesi demek. 24 saatlik bir günümüz var. Bir günde 50 vakit namaz ve her yarım saatte bir namaz gelir. Bitir namazını müstefna sayarsak bir namaz en az kaç rekattır? İki rekattır. Öyle değil mi? En az namaz iki rekattır. Şimdi düşünün. Eğer Allah Subhanahu ve ta'ala elli vakit üzerine karar verseydi ve kulları elli vakitten sorumlu tutsaydı siz bugün 24 saat içerisinde her yarım saatte bir en az iki rekat namaz kılmakla mes'ul, sorumlu tutulacak Bu bize neyi gösteriyor? Rabbimiz Celle Celaluhu 50 <gülüyor> vakit namazı emrederken haşa ve adaletten ayrıldı mı? Aynen. İlimden ayrıldı mı? Aynen. Hayır. Yüce Allah Azze ve Celle adaletiyle, ilmiyle ne yaptı? O elli vakti teşri buyurdu. Sonra ne yaptı? Rahmetiyle onu beş vakta indirdi. Takfif buyurdu. Rahmetiyle indirdi. Bilmem anlatabildim mi? Şimdi bu ayet ile münasebeti ne? Biz bu ayet ile münasebetini şöyle kuruyoruz. Yüce Allah Azze ve Celle bize elli vakiti, elli vakit namazı emretmesinde bizim yaratılışımız, Zın amacını ortaya koyan ince bir nokta var. Demek ki biz sırf ama sırf başka herhangi bir şey için değil. Biz arkadaşlar Rabbimize ibadet için var edildik. Yüce Allah Azze Celle yaratılışın maksadını hedefini yani cinleri ve, yaratma, cinleri ve insanları yaratmasındaki hedefini bize açıklıyor. Neydi hedefi Yüce Allah'ın? niçin yarattı, niçin var etti, niçin gönderdi niçin ibadet, i̇badet için Allah subhanahu ve bunu vurgun ile birlikte açıklıyor hatır ile birlikte açıklıyor buyuruyor ki ben başka bir şey için yaratmadım insan dünyada bir serüvende öyle değil mi bir seyir halinde yani Doğuyor, sonra kemale erişiyor Sonra ne oluyor? Sonra tekrar ölüyor arkadaşlar. Bir seyir halinde, bir seferde yani, yani bir yolculukta, arkadaşlar her yolculuk için mutlaka iki şey söz konusudur. Birincisi yolcunun hedefi, ikincisi yolcunun ihtiyaçları. Her yolculukta mutlaka bu iki şey söz konusudur. Her yolcunun mutlaka bir hedefi vardır. Ulaşmak istediği nokta vardır. Bir de yolculuk esnasında duyduğu ihtiyaçları vardır. Aynı şekilde arkadaşlar insan da dünyada bir yolculuk içerisinde. Bu yolculuğunun hedefi ne olmalı? Neyi hedeflemeli insan? Ben yaratıldım. Var edildim. Dünyaya gönderildim. Hedefim ne olmalı? Ne için yaşamalıyım yani? Yaşamamın maksadı nedir? Yaşamamın hedefi nedir? Ne olmalıdır? Yüce Allah Hazretleri bize kendisi bunu açıklıyor. Ey insan, seni ben yarattım, seni ben var ettim ve senin bu dünyadaki hayat serüveninde hayat yolculuğunda bir yolcunun nasıl bir maksadı varsa senin de bir maksadın var ve o maksat nedir? Bana ibadet etmektir. Yaratılışımızın ve hayatımızın yaşamımızın hedefi budur arkadaşlar. Biz Allah Azze ve Celle için varız. Yüce Allah ne buyuruyor? Geçen bir derste yine okumuştuk. Hüvellevi <gülüyor> Yüce Allah kendi zatını anlatıyor. Huvallazi. O öyle bir zat ki, öyle alim, öyle hakim, öyle merhametli bir zat ki, yeryüzünde olanların tümünü sizin için yarattı. Yeryüzünde her ne var ise, onların yaratılmasından maksat biziz. Süt veren inekler, yumurta yumurtlayan tavuklar bal kusan arılar ne için? onların yaratılışındaki hedef ve maksat ne? halaka ma mağdil erdi cemiyan yeryüzünde olanların hepsi sizin için onların yaratılışındaki maksat biziz arkadaşlar onlar yaratılarak kim hedeflendi? biz hedeflendik biz peki biz niçin yaratıldık Bir yüce Allah azze ve celle için yaratıldık ona ibadet etmek için yaratıldık ve yaşamımızda da hedeflememiz gereken şey bu bununla birlikte nasıl yolculuğun bir maksadı var öyle değil mi şimdi biz yolculuğa çıktık nereye doğru yolculuğa çıkıyoruz doğuya doğru hangi şehre gideceğiz Antep'e, Erzurum'a Baygur'da, Gümüşhane'ye gideceğiz. Bir hedefimiz var. Yol esnasında bazı ihtiyaçlarımız doğuyor. Acıkıyoruz, susuyoruz değil mi? Mola yerlerinde duruyoruz ve o ihtiyaçlarımızı gideriyoruz. Mola yerlerinde durduğumuz zaman değişik şehirler var, etrafımızda insanlar var. Oralarda bir müddet kalıyoruz ihtiyaçlarımızı gidermek amacıyla. Fakat sonra ne yapıyoruz? Yine vakit dolunca otobüs otobüsümüze biniyoruz ve hedefimize doğru hareket ediyoruz. Bizi birisi mola yerinde tutabilir mi? Tutamaz. Niçin? Ya ben gitmem gereken bir yer var. Çünkü ben oraya programlandım. Oraya programımı yaptım. Orayı hedefledim. Bilmem anlatabiliyor muyum? Nasıl o yolcunun bir hedefi ve bazı ihtiyaçları varsa Aynı şekilde bizim de bu hayat serüvenimizin bir hedefi ve ihtiyaçlarımız var. Biz bu bunu ikiye ayırıyoruz arkadaşlar. Her yolcunun ihtiyaç duyduğu şey, hiçbir yolculukta eksik olmayan şey. Birincisi maksat, hedef. İkincisi zaruriyat. Birincisi neymiş? Maksat, hedef. Maksat, hedef. İkincisi yani insanın ihtiyaç duyduğu şeyler arkadaşlar nasıl bir yolcu hedefini unutur maksadından gafil olur hedeflediği şeyden gaflete düşerse zarara uğrar aynı şekilde insan da hayat serüveninde hedefini ve maksadını unutur zaruriyatlara hedef edinirse ki bugün toplumumuzun halini görüyorsunuz, mutlaka zararı uğrayacak. Bugün bu toplum arkadaşlar, bizim, bizim içinde yaşadığımız bu toplum yaşamlarında hangi şeyi hedef edinmişler acaba? Yani sabahleyin binlerce insan otobüse biniyor. Yine binlerce insan vapura biniyor. Binlerce insan bir hareketlilik, bir canlılık içerisinde. Neyi hedef edilmişler? Hayatlarının maksadı ne? Daha doğrusu bir maksatları var mı? Yoksa sadece zaruriyat dediğimiz ihtiyaçlarını mı maksat edilmişler? Onları mı gidermeye çalışıyorlar? Bir evim olsun, bir arabam olsun. Karnımı doyurayım. Cinsel ihtiyaçlarımı gidereyim. Arkadaşlar, bir insanın eğer hedefi var, maksadı bu olursa o insanlık sınırından aşağıya düşmeye başlamıştır. Ve bir müddetten sonra Yüce Allah'ın vasfettiği gibi belgul, adal. Hayvanlardan daha sapık bir duruma düşer. Nasıl hayvanlar kendilerine faydalı olan ve zararlı olan hususları takdir etmekte, onları belirlemekte, şaşkınlık içerisinde iseler, aynı şekilde o da onlar gibi Belhum, belki de onlardan azal, daha sapık olur. Hayvan bile kendisine faydalı olacak ve zararlı olacak hususları tespitte on insandan daha isabetli olabilir. O insan hayvandan daha sapık, hayvandan daha şaşkın olur. Faydasına ve zararına olan hususları tespit etmekte. Niçin? Niçin böyle? Çünkü zaruretlerini, ihtiyaçlarını hedef ve maksat edin. Halbuki çok yüce bir makamı vardı insanın. Allah Subhanahu ve teala'ya ibadeti hedef edinmeliydi. Yaşamının amacı, maksadı bu olmalıydı. Arkadaşlar bizim de, şimdi biz bu dersi ne için yapıyoruz? Faydalanalım diye değil mi? Bu dersten sonra hedefimizi bir şeyle kontrol etmemiz lazım. Benim yaşamımın hedefi nedir? Neyi hedefledim? Neyi maksat edindim? Neyi amaçlıyorum? Nedir benim gayem? Niçin geldim? Niçin varım? Niçin yaşıyorum? Peki ne olmalı? İşte Allah Azze ve Celle bu ayette bizi, bu, bize bunu beyan ediyor. وَمَا خَرَقْتُوا Yaratan beyan ediyor. Diyor ki ben yaratmadım. Yani siz ne derseniz deyin siz ne derseniz değil. Yaratıcı beyan ediyor. Yaratılan kendi hedefini belirlemekte hiç yaratıcısına muhalefet edebilir mi? İlahımız, yüce ilahımız bize bunu açıklıyor. Ne buyuruyor? وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ insa اِلَّا لِيَعْبُونَ Yaratıcımız bize beyan ediyor ki ben sizi ve cinleri bana ibadetten başka bir şey için yaratmadım. Yaratılmış, Yaratılmanızda hedeflenen şey budur. Bu hedefi gerçekleştirmeye çalışın. Şimdi bu üstümüzdeki lamba, bunun bir maksadı var değil mi arkadaşlar? Maksadını yerine getirdiği sürece başımızın üstünde yeri var. Öyle değil mi? Hakikaten de başımızın üstünde. Ha? Öyle değil mi? <gülüyor> ama maksadını yere, yerine getirmezse yeri neresidir çöplük. çöplük niçin maksadını yerine getirmedi inek nedir onun hedefi süt, ver. süt vermek adam süt alamazsa ne yapar ineyi Kasab. keser kataba gönderir öyle değil mi bıçağın altına yatırır insan da eğer hayatında hedeflemesi gereken şeyi hedeflemez ise ki o Allah'a ibadettir. Arkadaşlar, onun da değeri tıpkı çöplüğe düşen bulanma gibi olur. Tıpkı kasaba giden o inek gibi olur. Onun için mutlaka hayatımızdaki hedefi kontrol etmemiz lazım. Ben ne için yaşıyorum? Ne için varım? Ne için yaratıldım? Ben, Rabbime, Yüce ilahıma, beni yaratan her şeyden her, e, her türlü nimetlerle beni nimetlendiren, her türlü eksiklikten münezzeh olan bütün övgülere layık olan Allah için yaratıldım. Ben Allah için varım. İnna lillahi. Biz Allah içiniz. Biz Allah için varız. Hayatımızın maksadı budur. Onun için bütün hayatım boyunca onun hoşnutluğunu aramaya çalışacağım onun hoşnutluğunu elde etmeye çalışacağım onun hoşnutluğunu kazanmak için gayret sarf edecek. benim hedefim benim maksadım bu olacak arkadaşlar her birimizin ihtiyaçları var bakın Allah subhanehu ve teala bu ayetin hemen sonrasında şimdi ilkin maksadı açıkladı Yaratılıştaki hedefi açıkladı. Şimdi insanın aklına ne geliyor? Ya biz ibadet için yaratıldık. Tamam. İbadet edeceğiz ama. Kardeşim benim bir takım gereksinimlerim var. Benim bir takım ihtiyaçlarım var. Bazı zaruretlerim var. Onlar ne olacak? Yüce Allah Azze ve Celle bakın ne buyuruyor? وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ لَا الْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُمْ مَا اُرِدُوا مِنْهُمْ مِنْ رِزْقِمْ وَمَا اُرِدُوا اَنْ يُطْعِمُونَ Yüce Allah buyuruyor ki insanları ve cinleri bana ibadetten başka bir maksat için yaratmadım. Hemen peşinde ne buyuruyor? Onlardan ne bir rızık istiyorum ne de beni beslemelerini istiyorum. Sonra ne buyuruyor? اِنَّ muhakkak ki Allah اللّٰهُ هُوَ O'dur. اَرْرَزَّقُ ذُلْقُوَّةِ الْمَت۪ينَ Rezzak olan O'dur. ذُلْقُوَّةِ الْمَت۪ينَ Şiddetli kuvvet sahibi de O'dur. Yüce Allah Azze ve Celle yaratılış maksadını beyan etti. Bizi yaratmasında hedeflediği şeyi bize açıkladı. Bizi yaratmaktaki ve cinleri yaratmaktaki hedeflediği şeyi bize açıkladı sonra ne yaptı Allah subhanahu wa ta'ala buna ihtiyaç duymadığını da beyan etti kulların yaratılışında kendi faydasına olacak hiçbir hususun olmadığını beyan etti hiçbir husus yok kulların yaratılışında yani arkadaşlar düşünün siz Allah'a ne verdiniz Allah aşkına ne yaptınız Allah subhanahu wa bize ihtiyacı mı var? Bu gökleri var eden, göklerden milyonlarca dünya gibi gezegenler var eden Allah'ın, bütün kainatı elinde tutan, mutlak iktidar ve güç sahibi olan, aziz olan, yedilmeyen Allah'ın hiç bize ihtiyacı olur mu? Bizim Allah subhanahu nasıl bir faydamız olabilir ki? Yüce Allah Azze ve Celle yaratılışımızdaki hedeflediği şeyi açıklıyor. Sonra ne yapıyor? Sonra buyuruyor ki, ben onlardan rızık istemiyorum. Ve ben sizden beni beslemenizi de istemiyorum. Rızık nedir? İhtiyaç her şey. İnsanın ihtiyaç duyduğu her bir şeyin adı rızıktır. Arkadaşlar. <gülüyor> Şimdi biz nedense sadece <gülüyor> Bunu yenilecek, içilecek şeylere isim yapmışız. Halbuki elbise bir rızıktır. Çocuk bir rızıktır Öyle değil mi? Cinsel ilişki duası nasıl? Allahumma Bismillah. Allahumma jann şeytana ve jann bi şeytana ma razq Allah'ım şeytandan bizi uzaklaştır. Bizi şeytani bizden uzaklaştır ve bize rızık olarak vereceğin şeyden de şeytanı uzak tut. Nedir o rızık olarak vereceği şey Allahu Teala'nın? Çocuk. çocuk. Demek ki çocuk da bir rızıktır. Sevgi de bir rızıktır. Peki ne diyoruz? Allahümme rızıkna Bir şehade. Allah'ım bizi şehitlik ile rızıklandır. Şehitlik bir rızık mı? Evet. Allah'ım bizi şehitlikle Rızıklandır. Rızıklandır. Elbise bir rızık mı? Evet. Elbise de rızık. Elbise duasında da ne diyoruz? Allah'ım beni bu elbiseyle rızıklandırdığın için övülmeye layık olan sensin. Çünkü bunu bana sen giydirdin. Yemekten sonraki duada da aynı şekilde böyle dua ediyoruz. Arkadaşlar insanın ihtiyaç duyduğu her bir şeyin adı rızık. rızık. Yüce Allah Azze ve Celle'ye Ben sizden Böyle bir rızık talep etmiyorum. Yani size hiçbir gereksinimim, size bir hiçbir ihtiyacın söz konusu değil. Sizi yaratmaktan amacım ibadettir. Bana kuvvet vermeniz, beni beslemeniz, bana herhangi bir hususta yardım etmeniz değil. Benim ihtiyaçlarımı gidermeniz değil. Sonra yüce Allah Azze ve Celle neyi beyan ediyor? Kendisinin rezzak olduğunu beyan ediyor. Bütün rızıkları kendisinin verdiğini beyan ediyor. Ve hiçbir yardımcıya ihtiyacı olmayan kuvvet sahibi olduğunu bize anlatıyor. Güç ve kuvvet sahibi, şiddetli bir kuvvetin sahibi olduğunu bize beyan ediyor. Ne buyuruyordu? İnnallâhe muhakkak ki Allah huve o'dur. <gülüyor> el-rezzâk, er rızık varı veren. اِنَّ اللّٰهَ هُوَ الْرَزَّاقِ هُوَ الْرَزَّاقُ ذُ الْقُوَّةِ الْمَت۪ينَ Şüphesiz ki Allah'tır, sadece Allah'tır. Rezzâk olan ve şiddetli kuvvetin sahibi olan Zal. Rabbimiz Celle Celaluhu bizi ibadet için yaratmış, ve ihtiyaç duyduğumuz şeyleri kendi üzerine almıştır arkadaşlar. Yüce Allah başka bir ayet kerimede buyuruyor ki yeryüzünde hareket eden hiçbir canlı yoktur ki onun rızkı Allah üzerine olmasın. Yeryüzünde hareket eden bütün varlıkların arkadaşlar karıncadan tut denizdeki balığa kadar göktü uçan kuşa kadar ne kadar varlık, ne kadar mahlukat, ne kadar yaratılmış varsa bunların tamamının rızkı Allah üzerine Yüce Allah Azze ve Celle üstlenmiştir onun için bir kimse eğer ihtiyaçlarını maksat haline getirir ve asıl maksat edinmesi asıl hedeflemesi, asıl amaç edinmesi gereken ibadetten raflet ederse, onun Allah'a sunacağı hiçbir özür olamaz. Niçin? Çünkü senin rızkını, senin ihtiyaçlarını gidermeyi, seni göstermeyi Allah üzerine almıştır. Yüce Allah Azze ve Celle'ye güvenmemeye, itimatsızlığa seni iten şeyle, Çocukken seni yaratmadı mı? Annenin karnında bir damlacık su iken sana şekil vermedi mi? İlkin bir alak, sonra seni mutluğa, sonra kemik, sonra kemiğe et giydirmedi mi? Sonra hiçbir şey bilmez iken seni annenin kanından çıkartmadı mı? Sonra annenin göğüslerine süt indirmedi mi? Annenin kalbine senin için şefkat koymadı mı? Seni çocukken korunmaya, sürünmeye muhtaç iken korumadığını, korumasına almadığını şimdi seni Yüce Allah Azze ve Celle'ye itimat iten şey ne? Rızık endişesiyle seni ibadetten alıkoyan şey ne? Allah Subhanahu ve Teala söz veriyor. Kendi üzerine aldığını beyan ediyor. Şimdi dükkanlardan içeri giriyoruz bir yazı okuyoruz. El er rizku alellâh ne demek? Rızkı yaran Allah değil. Onun tercümesi. Rızık Allah'tan da değil onun tercümesi. Er rızku rızık alallah Rızık Allah'ın üstünedir. Ha. Rızık Allah'ın üstünedir. Bunun tercümesi böyle. Ama o üstlenmiştir. Allah subhanahu wa ta'ala üstlenmiştir bunu bu müthiş bir tevekkülü müthiş bir tefhizi içeriyor bu söz. Adam muazzam derecede itinadını ortaya koyuyor bu söz ile. Keşke duvara astığı o şeyin farkında olsa. Yani şimdi arkadaşlar böyle bazı sokak kapadayları vardır. Tek başına olduğu zaman böyle hep Pısırık dururlar yani. Ama yanında 4-5-10 kişi olduğu zaman hemen sataşırlar. Birler ki bunlar benim arkadaşlarım, bunlar beni koruyacak. Şimdi Yüce Allah Azze ve farkında olan, onu tanıyan, onun gücünü, kuvvetini, ilmini bilen ona itimat etmesin mi? Ona güvenmesin mi? Ona dayanmasın mı? Veya ona dayanmasın da kime dayansın? Veya o adamın hiç rızık hususunda endişesi olur mu? Evet. Üstelik söz vermişti. Allah. Yüce Allah Hazretleri Celle Celalühü buyuruyor. Allah'tan daha doğru sözlü olan kimdir? Allah'tan daha doğru sözlü olan kimdir? Üstelik Allah söz vermiş. Yani söz vermezse desin ki abi her ihtimal ben yine de yani işini garantiye alayım Allah söz vermiş ve buyurmuş ki yeryüzünde debelenen hareket eden bütün varlıkların sadece sizin değil Allah karıncaları besliyor Allah denizde balinalar besliyor balinalar düşünün bu balina ne yer ne içer milyonlarca binlerce balıklar besliyor Allah ormanlarda aslanı besliyor taze et ile Yüce Allah ve Celle bütün yaratılmışların rızkını kendi üstüne almış ve veriyor cömertçe bolca Rabbimiz Celle Celaluhu nasıl vasfediyor kendisini Allah'ın her iki evi de açıktır gece ve gündüz sürekli infak eder Allah sürekli verir Allah sürekli e şimdi seni bu itimatsızlığa iten şey ne ki endişesiyle Allah subhanahu wa ta'ala ibadetten hafete düştü. Rızık endişesiyle. Yüce Allah Azze ve Celle bize bir hedef belirledi, bize bir amaç, bize bir gaye belirledi. Sonra ama Allah'ım ben acıkıyorum, susuyorum. Onlar benim üstüme ey kulum dedi. Sen hedefine bak. Sen hedefine bak sen yaratılış gayeni gerçekleştirmeye çalış. Arkadaşlar ben ve siz Rabbimizi ilahımızı hoşnut etmek için yaratıldık. Sakın ola dükkanımızı, işimizi çocuklarımızı veya zaruretlerimizi ihtiyaçlarımızı hedef ve maksat haline getirmeyelim eğer onlara hedef ve maksat haline getirirsek, asıl hedeflememiz gereken şeyden gaflet etmez miyiz? Asıl hedeflememiz, asıl amaç edinmemiz, asıl gayemiz gereken, olması gereken şey, bizden uzaklaşmam. Demek ki arkadaşlar, bizim var edilmemizden, yaratılmamızdan, Yegane maksat başka bir şey söz konusu olmaksızın başka bir şey söz konusu olmaksızın ibadettir. Rabbimiz azze ve celle lutfu ve mer merhametiyle ibadetleri kolaylaştırmıştır. Hatta onun hoşnutluğunu hedefleyerek yapılan her işi Rabbimiz kendisine ibadet saymıştır. Onun için Allah Subhan